Hafızların Değeri Bir gün hafızların sultanı Hafız İshak, Mevlana'nın yanına gelmişti. Mevlana büyük bir saygı gösterip ayağa kalktı, üst başa oturmasını söyledi. Ve mushafı nasıl aziz tutmak, nasıl rahle ve kürsülerin üzerine koymak lazımsa, hafızları da o şekilde aziz tutmak, ve üst başa oturtmak lazımdır. İçinde Kur'an'ın nuru bulunan bir gönlün, cehennemin yüzünü görmesi uygun düşmez. Bir kağıt parçasına Kur'an yazılı olsa onu ateşe atmazlar. Ona hürmet gösterirler ve onda Kur'an yazılıdır derler. O halde bir kalpte bütün bir Kur'an bulunursa onu nasıl cehenneme atarlar buyurdu. Bu müjdenin minnettarlığı olmak üzere, şehrin bütün hafızları Mevlana'ya mürid oldular.